kupon veriliyor bu kuponla sen 3 e, ay sonra çekilişe katılacaksın dendiğinde bu kuponu almanın kumar hanede kumar oynamak gibi olup olmadığı konusunda bilmeyebilir. İşte fakih burada devreye girer. Gider fakihin önüne diz çöker, yahut da telefon eder. Selamun aleyküm, aleykümselam filan marketten ben filanca eşya aldım, elime bir kupon uzattılar. Bu caiz midir? Bu kumar mıdır diye sorar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 Bu hadisi şerifi dersen çıkarken dedi ki hocam dedi Demek ki benim dedi e, ticaretimde sıkıntı vardı Sen bilmiyor muydun bu meseleyi bilmiyordum dedi dedi ben ne yapacağım dedi post kartı aldım dedi taksitle başka türlü insanlar kuyumcuya gelmiyorlar şimdi parayı vermektense 45 gün sonra o Hatta insanlar ne yapıyorlar alıyor beş tane bilezik post kartıyla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 Çıkarabiliyor. Bu dört esas kuralından dolayı çıkarabiliyor. Ümmeti Muhammed'in içinde gitgide azalan bir müştehit sayısına rağmen binlerce müştehitten söz edilebilir. Özellikle ashab-ı kiramın içinde onlarca müştehit vardı ama onlarca yüzlerce değil onlarca müştehit vardı. Tabi'in neslinde yüzlerce müştehit oldu. Tabi'in tabi neslinde binleri buldu bu rakam.